Hadis 747. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rassulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dizleri yukarıda, kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.